Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Konuğum Çelik Eren Gezgin'le birlikteyiz. Kendisine Bursa'dan bağlanıyoruz. Merhaba Çelik Bey. Merhabalar efendim. İyi günler. Hoş geldiniz Bursa'lardan. Telefonla Eyvallah. da olsa. Eyvallah. Bugün sizinle bir sokakları konuşacağız. Sokakta yaşamak, Hı. sokakların yeni halleri. Bir evet. de permakültürü dedik. Aslında permakültür diyoruz da kalıcı tarımı konuşuyor olacağız. Bu iki konuya da geçmeden evvel bir öncelikle hemen herkes biliyordur sizi ama hatırlatayım Çelik Bey enerji mimarı yüksek hem de <gülüyor> öyle geçiyor. Gerçekten de çok güzel projeleriniz var sürdürülebilirlik adına ve doğru yapılar, doğru objeler adına Diyarbakır'daki Güneş Evi ve diğer belediyelerin Güneş Evlerini hatırlatmakta fayda var. Yenilerde hangi projeler var? Şimdi Bursa Güneş Evi'nin teknik projelerine birkaç gün oldu teslim ettik. Bu yaz sonu inşaada başlar diye ümit ediyoruz. Çok önemsiyoruz. Belediye de Allah'tan çok önemsiyor. Bundan sonra bütün yapılarımızı inşallah böyle yaparız gibi temennileri de var. Gerçekten olursa işte 650 metrekare önemli bir eğitim yapısı olacak. İşte biz Diyarbakır'da 28 bin öğrenciyi 3 yılda yakaladık. Ben ile kıyasladığım zaman 1 milyon diyorum. Hiç abartılı bir rakam olmayacak bu göreceksiniz. İstanbul'dan bile gelecekler. E, tabii o arada inşallah İstanbul'dan birkaç geliş gelişten sonra bir tane bize lazım diyecekler. Zaten öyle bir projemiz de var İstanbul için. İstanbul'a birkaç ben, tane lazım gelir? İstanbul'a bin tane lazım. Tabii bir tane değil. O uzun Yani hiç olmazsa bir, iki, üç, beş olsun ki e, hep onu yani sokak, sokak lafı açıldığı zaman da konuşacağız. E, sokaktaki insan farkına varsın. O fark ettiği zaman artık koy ver gitsin Yani kanun çıksın, yönetmenin çıksın. Yok siyasetçiler farkına varsın. Bu, bu, bu rüyadır bu. Yıllar boyu bekleriz. Hı -hı. Halk farkına varsın. Talep etsin. Ben göreyim o siyasetçiyi yapabiliyor mu, Hı -hı. yapamıyor mu? Ya da yapmama seçeneği var mı artık yok. Hı -hı. Mutlaka ona bir yanıt verecektir. İlla yani tarafı bu. Hı -hı. Bir de işte Bursa'da senin bildiğin, kasdakadaş, işte 8-9 yılın bir yerde yaşadık 30 sene. Hanımla ikinci 30 sene ne yaparız diye düşünürken, 20 tane komşumuz olabilir, paylaşalım. Hı -hı. Ve bu komşuluk üniteleri, Tamamı kendi enerjisi üretir. Yani güneş evi konseptinde olsun. Evet. Isıtsın, soğusun, aydınlatsın, havalandırsın. atıklarını bile kendisi kontrol etsin. 5 kuruş bedel ödemesin bunlara. Hı hı. Ondan sonra da e, madem köyde yaşıyoruz, köylüyü öğrendik zannediyoruz ya. Hakikaten da biliyoruz ki toprak bir evim veriyor. Hı hı. Gel buna bir 15-20 dönüm neyse uygun bir miktarda arazi temin edelim. Yemek içmek de neredeyse bedavaya girecek mi sana? Ha, formül şu. Allah göstermesin, savaş çıkmadığı sürece orada yaşayanlara bir şey olmuyor. Evet. Devletten hiçbir talebin yok. Benim adıma borçlanma diyorsun. Benim adıma enerji üretme, yırtınma. Bitti. Hele hele nükleere gördüğün gibi hiç gerek yok kardeşim artık fantazi Çünkü Hı -hı. ihtiyacım yok. Hı -hı. Bunu diyebilen bir proje inşallah. Beklentimiz bu. A sonra diyelim çünkü e, bir takım bürokratik işlemleri bekliyoruz. Onlar Hı -hı. tamamlandığı zaman. Parayı da bulduğumuz gibi inşallah. Evet. Bismillah başlayacağız. Başladıktan sonra bitmek çok kolay. Bir projeden de ben bahsedeyim. Resmiyetle kazanmış olsun. Dinleyicilerimiz bilmiyorum biliyorlar mı ama Çelik Bey'in çocuklarla arası çok iyidir. Çok Çocuklara enerjiyi sürdürülebilirliği anlattığı zaman da hemen ekolojist olu veriyorlar. Bir de sizi komik de buluyorlar. Aslında çocukların eğlenceli bulması güzel, iyi işaret. <gülüyor> Çok komiksiniz Çelik amca diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Çelik Bey'in kaleminden bir kitap projemiz var. Çocuklara iletilmek amacıyla enerjiyi, sürdürülebilirliği, doğayı biraz daha iyi anlatalım. Hatta Mümkünse ne güzel olur çocuklarla Çelik Bey'i buluşturalım. Bu proje üzerinde de çalışıyoruz hem içerik olarak hem tasarım olarak tasarımcı arkadaşlarla yıl sonu gibi bir şeyi hedefliyor olalım bakalım. En azından i̇nşallah, tasarım inşallah. için, içerik için. Çok doğru bir kalkışma oldu bu inşallah. İnşallah. Ee, ayakta kalmayız, <gülüyor> tekrar otururuz. <gülüyor> ee, bir de buna da şeyi ilave edeyim hemen aklıma getirdin. Enerji, ekoloji, yaz okulu içinde bir girişimimiz var. Hı hı. Yine bizim köyde uygun bir arazi, çok böyle kafa gibi bir vali yardımcısı bulduk. Çok sevindim. Vallahi dedim validen çok size güveniyorum şimdilik haberiniz <gülüyor> olsun. Ee, orada böyle bir tahsis eğitime tahsis söz konusu olursa hem bir güneş okulu hem evet. de enerji, ekoloji, yaz okulu. Hatta uluslararası değerde olacak çünkü da çok ilgi duydular. O zaman bu iş tadından yenmez inşallah. O senin bahsettiğin kitapta orada başucu kitabı olacaktır diye düşünüyorum. Harika olur. Çevir İnşallah. çevir oku. Ee, şimdi e, isterseniz bu sokaklardan bahsetmişken önce bir sokağa değinelim. Ee, sokaklar e, bir dönem e, sokakta kimseyi göremez olmuştuk. Hani Anadolu'da ee, çocuklar hala sokakta oynuyor ya da bayramlarda hani maytap patlatıyorlar, e, görünüyor. Ama şehirlerde bir herkes e, içerilere, aşağılara bir yerlere, evlere kaçtıydı. Ee, şimdi sigara yasayla birlikte ve çeşitli e, aktivizm e, işte hareketlerle birlikte, Arap Baharı'yla birlikte, e, meydanların belki yeniden düzenlenmesiyle birlikte Belediyenin rantlarıyla birlikte onu da katmakta fayda var. Ee, sokaklarda hayat e, değişmeye başladı. Sizin Doğru. mimar olarak gözlemleriniz neler? Gönlünüzden geçenler Doğru. neler sokağa dair? Valla şimdi bu konuyu hakikaten sen yani hani derya içinde deryayı bilmezler durumu var ya. Sokağın içinden hep gelip içmek ama ondan sonra onu bir hani sosyolojik olarak bir yere yerleştirmek, mimari olarak yerleştirmek ben su duymuyoruz. İşte çok aktı canım. Çaldım kapımı, evime girdim. Ondan sonrası beni ilgilendirmez. Hayır değil. Ben o aktivasyonu hep fark ettim. İçgüdüsel olarak her yazımda, her işte konuşmamda, konferansımda dedim ki benim de halk var kardeşim. Siyasi yok. Akademisyenler yok. Bunu ben üniversitede bile söyledim. Yani orada konferans bir adamın yüzüne baka baka hedefim sen değilsin diyebildim. Çünkü halkta bir talep yaratırsan ki halk sokaktaki halktır. Orada esas şeyini çıplaktır görürsün onu. Evinde ne yaptığını ne düşündüğünü bilemezsin erişemezsin. O ayrı bir fasıl. Orada zaten televizyon onu uyuşturmuştur. Gazete asabını bozmuştur. Bir de hayat kaidesi yetti gari. O ne zaman sokağa çıkar özgürlük arayışı içindedir. Orada ona bir platform oluşturabilsek. O hani mecburiyetten sigaradan bir karadan değil de hevesle bir heves uyandıracak bir atmosfer yaratılabilse ona ne bileyim bir kente halk meydanı be kardeşim burası ya da şu bina var ya işte vallahi çay kahve servisi de var ama burası halk evi. Bak şimdi halk evi deyince hmm. çok eskiden yapılan bir uygulama hemen geliyor yani o uygulama çok doğru bir uygulamaydı ama bir anlamda orada öyle enteresan şey olmaya başladı ki hoppala bunlar orada derlenip toparlanıp ondan sonra ne yaparlar ha bir çekince doğdu hmm. yani halkın e, muhtemel gücünden korkanlar açık hmm. söylüyorum. Halk evlerinin dibine darı darı ekti. Ha peki öyle olmasın ya da ne olursa olsun ama halkın kendini ifade edebileceği bir mekan bence. Burası senin yerin dediği zaman halkın sahipleneceği bir yer olur. İnan bana. Hı hı. O saatten sonra asayişini bile merak etme ha. Yani ya insan. Benim arabam dediği zaman arabasının çizilmesini bile istemez değil mi? Evet. Ama aman, aman şeyde yaramaz çocuklar bir araba daha çizilmişler. Uzaktakine de, de böyle bakarsın. Hı hı. Dolayısıyla o sahibiyet duygusunu yarattığın zaman korkma. Onun başına bir şey gelmez. Bakımını da sürdürülebilirliğinde her şeyini sağlarlar. Hı hı. Gel kendini ifade edin. Şiir oku, yaratan. Duvara resim yap. Bilmem nerede bilmem ne yap. Hı hı. İşte bir sanatçı geldi gönlünden koptu. İki laf edecek ya da iki şarkı suyu türkü söyleyecek. Gel dinle. Buna el veren bir mimari mekan hakikaten artık yani sen dediğinden beri özlemimin de 12 noktasına yerleştirdim. Hı -hı. Evet. Olmalı sokak. Sokak olmakla beraber, sokağın taşıdığı bütün aktivasyonu buraya aktarabilmeli. Heyecanıyla Hı -hı. beraber, bağımsızlığıyla, özgürlüğüyle beraber. E buyurun ondan sonra. Ha ondan sonra orada doğacak fikirlerden kimse korkmasın. Şundan söylüyorum. Korksun diyeceğim ama Korku lafı çok kötü bir çağrışım yapıyor. Yani e, ataletten kurtuluruz bak. Tembellikten kurtuluruz. Buna inanıyorum. Ama oradan anarşi doğar. Ya bırak be kardeşim. Ya sen güzel şeyler, hedefler koyduğun zaman durup dururken yani anarşi nedir insan kendi huzurunu kaçırmak ister mi? Hayır doğmaz. Bu buluşamamaktan, paylaşamamaktan doğuyor anarşi. Farklı talepler hiçbir odakta, hiçbir potada erimiyor. çalkalanan olmuyor. Bir eritsem olmuyor. Ondan sonra diken gibi batmaya başlıyor birine. İşte anarşi. Hı -hı. Orada korkacak bir şey olmayacaktır inanıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir mimari çıktı birdenbire hissettim. Ee, ondan sonra evveliyatına bakarken de dün akşam bir televizyonda şey vardı bir Harvard Üniversitesi'nde bir tarihçi Türk çok da güzel anlattı. İşte kahve meselesine girdiler nereden nereyse. İşte Yemen'de kahve bulunup da ondan sonra bütün dünyaya kafe ya da kahve kültürünün yayılmasını anlattılar. Ve aşağı yukarı Avrupa ile aynı yıllarda olmuş bu işler. Ama bizim kahvehanelerimiz, kahvehanelerimizi oradaki aktivasyondan soyutlayıp da hani bırak ya kahvehane kültürü bir de var ya ha, hı hı. yani sanki alternatif senin o kültürün çok yüce bir kültür de kahvehanedekini sen aşağılıyorsun ha babacım sen oradan bir ipucu razı etme işte ben bayılırım onları yani dinlemek oradan istifade etmek Vay babam dersin çözdü işte meseleyi ya aklımıza bile gelmemişti. Hı hı. Ha, bunların hayata geçebilmesi hakikaten kahvehanelerin bir daha yorumlanmasıyla. Ha bunun e, çağdaş uzantısı kafelerimizin bir daha yorumlanmasıyla. Bu birikimin sağlanmasına yönelik bir, bir açık kapı bırakıyor musun? Hiç merak etme toplumda hiç hastalık kalmaz hiçbir sıkıntı kalmaz. Hı hı. Belki çok uçtum bu söylerken ama. Yani o istikamete kanat açarız, yelken açarız gibi geliyor bana. Siz Sokak kafeler çok deyince benim aklıma sokakta bu sığınak kafeler fikriniz geldi. Evet. Ee, o da çok değerli bir fikir. Ee, evet. Kendi enerjisini üreten ya da pasif enerji kullanan kafeler. Malgül e olur. Afet zamanlarında da sığınak niteliğine geçiyor. Oh, Onu da o sokağa evet, dahil etmek lazım. Evet depremde yıkılmayacak bir teknoloji ki ahşaptır. Bir de bunu yaparsan hadi buyurun yani e, işi gücü olmayanın hayatını kurtarıyormuş gibi görünür ama hiç kimse kusura bakmasın esas herkesin hayatını kurtaran adam akıllı bir sağlam merkez olur. Hem de insan hem de fiziksel. Şahane olur. Valla çok şahane. Bir de halk evleri dediniz ya şimdilerde evet. bir toplum merkezleri var. Sosyalizmler evet. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun. Evet. Ve bütün sivil toplum kuruluşları da hemfikirdir. Onlar Saha evet. e, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun gülen e, aydınlık yüzüdür diye. Hakikaten evet. e, hem şehir hayatını kullanma adına, hem e, şehir hayatında işte e, olanaklardan haberdar etmek, hem diğer haklardan haberdar etmek, hem evet. e, ne bileyim meslek kazanmak adına da kimi zaman... Çok olumlu merkezler ve çalışanlar da idealist. Dolayısıyla Çok. hakikaten e, o halk evleri e, ne benzer yerler anladığım kadarıyla. Evet keşke keşke keşke. Yani hiç de zor olacağını düşünmüyorum ya. Evet. Vallahi. Yani sen ben gibi e, deli ve yarı deliler var olduğu sürece oraları boş bırakmaz kimse ya. Yani evet. inan bana. Ve inan şu da var ya öyle bir yürektendirme halinde bir bakarsın ki Hani diyoruz ya deli yarı deli her mahalleden çıkmış bir deli çıkar çünkü <gülüyor> o da meydan alıyor kendisine Değil tamam mi? arkadaş ben de arkanızdayım diye verir bir kuyruk oluşur bitti gitti işte organizasyon şaması çözüldü bile evet şimdi çok güzel bir e, halk ezgisi dinleyelim mi Ermeni Ermeni, Ermeni halk ezgisi e, Cihat Aşkın'ın umutsuz albümünden e, kemanından evet. dinleyeceğiz. Ooo harika Cihat kardeşim bir daha dinleme fırsatından sevindim. Aynen öyle. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Çelik Eren Gezgin'le birlikteyiz. İlk bölümde sokakları, sokaktaki hayatı konuştuk. İnşallah giderek de daha çok sokağa çıkarız. Farklı deneyimler yaşarız. Bu bölümümüzde de permakültürden konuşalım demiştik. Permakültürü aslında biraz, biraz ironik söylüyorum. Sizin kulağınızı tırmalayan bir kelime tabii bu. Evet maalesef. Ne demeli Doğru. Bu. Doğru. Ne demeli? Şimdi ne demeliye biraz önceden küçük bir şeyle, cümlecikle devam edeyim izin verirsen. Hı hı, halk nasıl? sokaklarda sokağa çıksın şöyle olsun, onlara yerler olsun deyince hemen şöyle bir çağrışım yapacak. Maşallah bir AVM kültürü denen bir şey oluştu. Her mahallede bir tane olacak neredeyse. Ve orada herkes ortalık yerde. E diyecekler ki işte var ya efendim, ne alakası var? Yani orada halk seyirlik anlamda bakar. E, acık ucundan varsa imkanı satın almaya olarak iştirak eder ama ben oralara halkın gücünü toplayan değil tam anlamıyla tam tersine hatta dağıtan diye düşünüyorum. Orada bir yabancılaşma söz konusu. Yani o kalabalık, kuru kalabalık işte. Hı hı. Teminden beri ondan bahsetmedik. Evet. Orada bizzat kendisinin özne olduğu nesnesini de hatta kendisinden yarattığı hı hı. bir mekandan bahsettik. Alışveriş diye konuştuk. E, bağlamamak lazım. Çok yanlış bir yere demir atmak olur. Oradan da daha sıyramayız kendimizi Gelelim permakültüre. Zaten çok özür dilerim. Ee, evet. Orada buluşturucu bir şey de yok. Orada hani birbirine laf atan, kaynaşan bir şeyler evet. paylaşan birilerini görmüyorsunuz. Yok. Resmen yabancılaşma var. Hatta dünyaya yabancılaşma var. Bunlar bana ne kadar uzak. Öyle. Ben bunlara ne kadar uzak. Resmen öyle bir garip tema var orada. Neyse. Allah onları da ıslah etsin diyelim. <gülüyor> yani belki onlara da böyle <gülüyor> kenarlar, köşeler Gel burada rahatla akıllara gelebilir yani. Neyse. Evet. Kendi bilecekleri iştir. Zenginlerin hikmetinden sual olmaz. Gelelim biz yerli tarıma. Yani demek istediğimiz bu. Ben sapına kadar köylülük diyorum. Kalkıp onu işte yurt dışında bir yerde bununla tanışan bizim böyle bazı sevgili kardeşlerimiz. Çok heyecanlı olmalarına rağmen aman da ben orada aldım bu tarıma kültürü eğitimini. İşte 3-5 tane de bak her sene çağırıyoruz. Geliyorlar ne güzel. Anlasınlar sizi dinleyin. Ya babacım o ülkenin geçmişi zaten 200-300 sene. Ben burada binlerce yıllık geçmişten bahsediyorum. Toprağa ilişkin. Kalıcı olan değerlerden bahsediyorum. Sen bunları koy bir canara birdenbire aa orada ay varmış diye gökyüzüne bakmaya başladı. O hep vardı orada. O yüzden bunun yabancı dilde olmasına da karşıyım. Çünkü çok yerine oturmuş bir tabir de değil mi Evet. bari? E, işte, neyse neyse. Oralara fazla girmiyoruz. Ama içeriğinin doğru olduğunu kabul ediyorum. Evet. Yerli yerinde sürdürülebilir oranın malı olan bir şeyin tarımsal faaliyetin, ekolojik faaliyetin öğrenilmesi lazım. Ardından sürdürülebilmesi lazım. Bunlar son derece önemli. Ama bunları böyle sürekli Batı'nın ne bileyim sosyetlik kesimi sanki gelip de bize anlatıyormuş gibi takdim ederseniz bizim sosyetlik kesimin en çok dikkatini çeker. Onlar da biliyorsun la la dediğim gibi hakikaten Şöyle rüzgar şiddet testimi hemen evine kaçan bir şey kesim onlar yani doğayla yaşamanın ne bileyim ay böcek var burada deyip de <gülüyor> geri kaçanı gördük biz. Hatta bırak böceği ay kedi varmış diyen bile var. Yani şehirli olmakla hani evet. tanışmıştır diye düşünüyorsun. Bu kadar yabancılaşmanın içinden böyle bir yabancı şey, enjeksiyonla e, sahip çıkılmaz toprağa yaşama. Hı hı. O yüzden depedir yerli tarım evet bunu kabullenmek lazım. Onun değerini bilmek lazım. Yerde tarımdayken derken buğdayı ektim oraya hayır. Buğdaya gelene kadar orada 88 çeşit daha bitki var. Ve o yörenin özellikleri. Hatta o yörede yetişen bilmem ne bitkisi öbürkünden çok daha farklı tıbbi değerlere sahip olabilir. Çünkü evet. oranın iklimi bunu etkiler. Bütün bunların faktör olarak bilinmesi lazım. Hı -hı. Bu bir derin bir bilim doldur aslında. Hı hı hı. -hı. Peki Türkiye'de ya. var mı kalıcı tarım diyelim ya da tarım bu tür bir tarımla ilgili çalışmalar, eğitim, Vallahi sistem? Valla duyduğum kadar var. Yani var ama sonuçları itibariyle ben e, birazdan neden biliyor musun? Yani biz işte 30 senedir köyde yaşayınca e, hani çok merak etmesek bir şey eksikliği hissetmedik gibi bir garip durum doğdu. Ama e, haberlere hep geliyor. İşte burada böyle bir etkinlik var, burada böyle bir girişim var. Ama bu permakültür lafı 5-6 sene önce hani adını koyalım arkadaşlar mı acaba filan dendiği günlerde benim şiddetli bir itirazımla karşılaşmıştı. Ama vız gelir tırıs gider hesabı permakültür dene geldi. Hatta işte bu işi çok öyle hızlı soyunan ya da her sene gayret gösteren bir kardeşimiz kendisine de permakültürist demiş. Oh dedim maşallah. Yani buraya kadar da geldi. Bundan sonra daha nasıl uzatılır bu lafın nasıl bir anlamda kazanmasını sağlarız bilmiyorum. Yabancılaşmaya doğru gitmek, bakın, en yabancılaşmamız gereken toprağa yakışmaz. Evet. Onlar akaba olacakken karşı neşli olacakken bir dakika bu ne diyor ya? Yani diyen birisi varsa yanında, onun yanına alamazsın biri. Şey. Daha işin başında o o oturup baştan baba bak demek istediği bu demen lazım. O da diyecek ki sana mesela ya köylü ise. Yafedersin ama biz bunu zaten biliyorduk diyecek. Hmm. Şimdi bana hmm. mı öğretmeye kalk diyecek? Ben yani hmm. soraydım ben sana anlatırdım. Ama sen domatesin kilosu kaçadan başka soru sormadığı için bana. Ben de hormonuzunu kendim yedim hormonuzunu sana sattım arkadaşlar apışıp kalırsın. Evet evet. Bu kadar basit. Evet bu biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim Viranşehir'de bir evet. e, aho av evleri var e, evet. ve orada da. Köylüler de permakültür demeye alışmışlar, öğrenmişler artık, yadırgamıyorlar. E, proje çok şahane bir proje e, ama hani e, tarım kısmının ismi böyle gidiyor, o biraz yazık olmuş. Yoksa ne hani, metinyeye hakkını teslim etmek lazım veya bu projeye ama keşke kalıcı tarım adıyla e, başlasalarmış, öyle yerleşseymiş. Belki e, hala geç e. değildir bilemiyorum. Ha tabii yani bir lisanın bir kelime kabul etmesi kolay olmaz. Yani ne bileyim mesela trend artık Türkçe gibi gelmeye başladı. Evet. Ha zor onu söküp atarsın bak kabul ediyorum. Ama permakatürün başında bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz zaten var. Aslı varken taklit denene gerek var vermeye çalıştık. Ama olmadı işte. Evet. Yani olmadı mağlubiyet anlamında değildir. İnat etti ediyor değilim. Hiç kimse etmesin zaten. Halk bu doğal seleksiyonu becerir. Hı hı. Bir süre sonra bakarsan işte seleksiyon dediğin zaman anlar ama permakültürün karşılığına bir değer koyduğun zaman bir dakika onu demek değil, bunu demek içinden geliyor der. Patladanak anlayış değişir. Hı hı. Dil değişir. Dil de gelişir. Dil de Allah'ın emri değildir ki. Sabit bir şey değer değildir. Evet. Zaman içinde hata gelişmeli ve değişmelidir. Hepsini kabul ediyorum. Ee, ama dediğim gibi çok bildik bir şeyi yabancı bir isim takıldı. Ee, ona ben bir tepkik koydum. Ama e, olana bir tane de saygıyla. Evet boyun ee, Bu um, viran Viranşehir'e bir gezi yapacağım. Ziyaret edeceğim. Var Orada mi? bakayım acaba onlar nasıl çevirmişler? Kendi içlerinde buldukları bir dil, bir tanımlamada evet. olabilir. Onu da paylaşırım. Olabilir tabii. Çok memnun olurum. Ee, belki oradan oradan bir öteye daha gideriz. Aynen. Geçen gün yine bir e, davet geldi. Çanakkale tarafında e, tohum değiş tokuşu yapılacak. Bak ne güzel. Hı hı. İşte bak çok güzel. Ha Şimdi sen bunu da bir permakültüreyi Etkinliği diyorsan değildi öyle bir şey yoktu başında hatırladığım kadarıyla. Aferin yani aa, benim de sınavım geldi bu <gülüyor> tarifle diyesi diyeceğim yani hı hı. çok doğru. Ee, ne yapıyorsun nilon torbaya koyuyorsun böyle böyle tohumdur özelliği budur Şöyle şartlar yetişir bin nilon paket içinde veriyorsun o da sana diyor ki al bakalım de böyle böyle hı hı. bir tohumdur al bunu da sen dene sen hı hı. üret harikulade. İşte bu değerin sahip çıkılması üzere. Buna evet. kim öne olduysa, belediye mi, başta bir kuruluş mu, vallahi öpesim geldi. Tamam, çok güzel. <gülüyor> Tebrik Böyle etmek oldu. lazım. Evet, banka, banka ne? işte bu ya elden ele. Programın bakalım. sonuna geldik. Ee, nasıl olsa sizinle paylaşımlara devam ediyor olacağız ee, ileriki Peki, zamanlarda evet. da. Bu sokak paylaşımınız için çok teşekkürler. Hatta bir ben makale yazdı Çelik Bey bu konuda. Onu da çok yakın bir zamanda paylaşacağız. Belki açık siteye de koyarız. Ben onu açık radyoyuyla paylaşacağım. Koyabiliriz Emin, de. Emniyetler. İki konu için de çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Sağ olasınız. Ben teşekkür ediyorum. Cesur yüreğin. Ve paylaşım heyecanı için ben sana teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kumandada da Eli'ye teşekkür ediyoruz. O, ee, bize ulaşmak isteyenler olursa nurhanka.idefabrik.net'e e, yazabilirler. Bir de sizin e, internet adresinizi tekrar edelim. Tamam. Erengezgin.net www'dan sonra erengezgin.net Orada cem cümlesi var zaten. Ha, direkt yazmak isteyen olursa da çabatasarım.net evet. Türk.net. Eyvallah. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko Tasarım.